Tarih kiminle başlar? Cevap, ilk insandan. İlk insan kimdir? çoğu insanımın da verici cevap, Hazreti Ademdir. Kitapta K harfi büyük yani Kur'an-ı Kerim'de. Biz Adem'e isimleri öğrendikler Allah. Is ...tefsir bilgini değilim. Tefsirden anlamam. Tefsiri yapamam. Sadece okuduklarım... ...bana... ...yeni şeyler öğretir. Bildiklerimden bazılarını hatırlatır. Ve... aklı erdiğince... ...onları birleştirir. Yeni cümleler kurarım. Biz Adem'e, biz ilk insana isimleri öğrettik. Cümlesini düşündüğümde... Mesela şöyle bir şey mi? Bu Ayşe, bu arkadaş Orçun, bu arkadaş Adem'e memnun oldum. Ben de Adem, ben de memnun oldum. Bilgiler Orkun'a yerleştirdim ya bana da helal olsun. When, so, ya da şöyle mi okusak, biz ilk insana kavramları öğrettik. Dörsünüz insan kelimelerle, kavramlarla düşünün. <Gülüyor> Bir şeyin gerçek olup olmaması, vuku bulup bulmaması ile ilgili. Yani birine söylediklerin gerçeği yansıtmıyor dediğimizde, bu itirazımızın gerekçesini, seni söylediğin hiç vuku bulmadı, hiç olmadı, bunun bir şahidi yok, diye açıklarız biz. Ama çok doğru söylüyorsun bakın gerçeği söylüyorsun başka doğru söylüyorsun başka çünkü doğru ve yanlış bizim zihnimizde var olan bir ne diyelim ona şemaya göredir zihnimizde bir şema var zihnimizde kavramlar var şu doğrudur, bu yanlıştır gibi. Ve biz ona bakarak şahit olduğumuz şeylere tepki veririz, ad veririz, adlandırırız, anlamlandırırız. Hiç hareketle aranız nasıl? Mesela yeşili sever misiniz? Doğayı korur musunuz? Yeşili sevmek lazım. Doğayı korumak lazım. Bu cümleleri seslendirir misiniz? Seslendirenleri alkışlar mısınız? Mesela... için soruyorum. Şunun için soruyorum. İnsan ilk insan Hazreti Adem misali adlandıramıyorsa adını koyamıyorsa anlam veremiyorsa böyle anlamsız tuhaf cümleler kurar. Sizi incitmek için söylemiyorum. Kastım bu değil. Şöyle somutlaştırmaya çalışıyor. Ben karaciğerci, karaciğeri sevmek lazım. Çevreyi korumak lazım cümlesiyle. ...karaciğeri sevmek lazım cümlesi arasında... ...akrabalık fark edebiliyor muyuz? Hayat denilen... ...hayat dediğimiz... ...o gizemli... ...mistik kelimeyi telaffuz ederek konuşalım. Hayatın... ...hayatı bir insana benzetin... ...bir bünye, bir organizma... Bunun bir parçası da çevre dediğimiz, doğa dediğimiz, o yapı. Şimdi benim, bütün vücudumu değil de, yani özellikle bir parçasını, bir organını, örneğin karaciğerini, karaciğeri korumak lazım, ben karaciğerciyim. Karar ciğerci mücadeleye sizi davet ediyorum, desem tuhaf kaçıyor, ama tuhaflık büyüdüğünde artık tuhaf kaçmıyor, i̇şte dünyada olduğu gibi çevreci hareket mesela, çevreyi korumak lazım, çevre elden gidiyor, bütün bunlar çevreye zarar veriyor. Hassaf bir nokta, Çünkü için tuhaf bir şey. Daha genel ifadeyle söyleyelim bunu, bir hurafe. Yani küçük bir şey. Kalabalıklar tarafından telaffuz edildiğinde, o bir meşruiyet, bir itibar kazanıyor. Hatırlıyorum mesela, bir gazetede... Sanıyorum yeni bir yeni yönetmen değişiyor ve yeni yönetmen kendini şöyle tanıtıyor. İşte adım şu, doğum tarihim şu, şuralarda okudum, çocuğum, mucuyum, çevreciyim, çevreci bir yazarım. Şimdi düşün, yazı yazdım. Ben karaciğerci bir yazarım. Ya da ben akciğerci bir yazarım. Öyle mi? Yani. Dünya kirleniyor ve en fazla etkilenen de bütün insanların akciğerler. Sigara dumanı, egzoz dumanı Sanayileşmenin beraberine getirdiği bu kirlenme En çok hani saçlarımızı kenara bırakalım Çünkü oradan şampuancı da iyi para kazanıyor O yüzden bu sorunlar gündeme getirilmez Çünkü çok büyük bir pazardır o Büyük kazanmak istiyorsanız, küçük düşünmek zorundasınız, bunda özellikleriniz. Büyük düşünenler büyük para kazanamaz, küçük düşünenler büyük kazanır. Ben akciğerciyim dediğimde, nasıl yani, sakatatçı mısın? Tuhaf karşılanıyor ama çevreciyim dediğinizde, ne kadar hassas bir o kadar hassas bir insan olsaydı, bütün bu bünyeyi korumaktan bahsederdi. O kadar hassas, duyarlı bir insan olsaydı, bütün bu yapıyı görürdü. Sadece bir şey kilitlenmezdi. Ama öncelik onda... Beyefendi, efendiler. Bu bir bünyedir. Hani şöyle düşünelim... Hasta olduğumuzda... Hastalık hemen yüzümüzden okunur. Rengimiz solar. Yani hastalığın belirtileri önce... Ve en net şekilde yüzümüzde kendini gösterir. Gözlerimiz kanlanır. Gözlerimizin altı kararır. Derimiz süzülür, büzülür. Sesimiz çıkmaz olur. Burnumuz akar. Ama hastalık diyelim ayaklarımızda çok önemli değişiklikleri neden olmaz. Etkileri ayaklarımızda çok... Belli olmaz. Şimdi ben yüzcüyüm, ben suratçıyım. İnsanın yüzünü korumak lazım. Gibi bir çıkış. Meseleyi ıskalamaktır. Yani klişe tabiriyle söylersek ortada bir iceberg var. Ne yani sen iceberg ile uğraşıyorsun. İşte, bunun çevrecilik diyorsun Ve niye bu çevre problemi? Mesela bugün, natürel beslenmek lazım. Çok bilinçli tüketici olmak ve natürel ürünleri tercih etmek lazım. Kendinizi tanıyor musunuz? Sizin anneniz, dedeniz, nineniz, bunu kitap okumadan, Televizyon izlemeden, modern dünyanın nimetlerinden istifade etmeden biliyorlar. Utanmadan, bilmem kaç yaşına geliyorsunuz ve ondan sonra çok önemli bir şey keşfetmiş gibi. İşte şu anda ben Amerika'yı keşfettim demek ne kadar abesleşti galiba. Efendim natürel beslenmek lazım, natürel ürünler kullanmak lazım. E siz değil miydiniz dün sanayileşme için bilmem nerenizi yırtan? Ve sanayileşmenin tarımda da yaygınlaşmasını isteyen? E bu siz değil miydiniz? Başkasıyla mı karıştırıyorum? Şimdi bahçe domatesi arıyorsunuz. Sanayi ürünlerinin bulaşmadığı... Ve bunu göremeyecek kadar da. Doğru söylüyorum yeteneksizsiniz, düşüncesizsiniz. Yani bu karşı karşıya olduğunuz duruma at koyamıyorsunuz. Bu durumun adı nedir? Dünyada mesela çevrecilik diye bir şey var. <gülüyor> Mesela dünyada bakıyorsunuz çevrecilik için gerçekten dayak yiyor adam. Ama aynı adam dünyanın birçok ülkesini 3. Dünya ülkesi olarak adlandırıyor. Ve diyelim çevrecilik yaparken dayak yiyen mesaisinin ve parasının önemli bir kısmını fedakarca harcayan insanların çoğu, ...bu çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olan insanlar gibi düşünüyor. Çevreyi kirletenlerin kelimeleriyle konuşuyor. Çevreyi kirletenler gibi adlandırmaya diyor. Buna ne ad vereceğiz? Nedir bunlardı gizlilik, seviyesizlik. Bugün anlandırmak istiyorsak karşı karşıya kaldığımız bu durumun adını koymak zorundayız. Maskaralık, madrabazlık, aymazlık, şarlatanlık. Tiyatro sahnede ne bir oyun. Evet, Türkiye'de pazarlardan konuşalım. ...herkesin seviyesinden konuşalım. Efendim, natural kullanmak lazım. Mesela aloe vera diye bir bitki. Her şeyde... ...beyefendiler, hanımefendiler... ...natural olmak lazım. Natural ürünleri tercih etmek lazım diyenler. Siz değil misiniz, sanayileşmenin? O 19. yüzyılın o kaba, vahşi sanayileşmesinin niçin bu ülkede yaygınlaşmadığının... ...derdini çekenler, sanayileşemediğiniz için üzülenler... ...ve diğer yandan bahçe domatesi arayanlar... Niçin çirek almıyorsunuz? Niçin bu çirekler tatsız? Japonlar kışın bile karpuz ekebiliyorlar, karpuz yetiştiriyor. Ne kadar büyük bir şey? Bunları gazetelerde kim haber yapıyordun? Kışın üretilen karpuz kışın üretilen karpuzun sağlığa faydası olmadığını öğrenmeniz kaç yıl sürdü? Hadi köylüler öğrenemiyorlardı. Babadan ne öğrendilerse onunla yollarına devam ediyorlardı. Siz bir ülkede aydınlanmayı te temsil ediyordunuz. Ama siz de işte kışın ...yaz meyveleri yemenin bir faydası olmadığını öğrenmeniz yıllar sürdü. Ve bugün utanmadan sanki Amerika'yı işsiz keşfetmişsiniz gibi. Natürel beslenmek lazım. Ben natürel ürünleri tercih ediyorum çünkü ben bir bilinçli tüketiciyim. Pardon, nesiniz? Bilinç bunun neresinde? Çekirdeğinde mi? Yoksa kabuğunda mı? Çok yalın olarak anlatmaya çalışıyorum ve diyorum ki bu ve benzeri manzaralar. Bizim bu ve benzeri manzaraları, olayları ad vermediğimiz için çoğalıyor. <gülüyor> Bakın! İslam'da günah diye bir şey var. Adı konulmamış bir eylem yok. Adı konulmamış bir eylem yok. Kabaca, iki şekilde adlandırılıyor, helal ya da haram diye adlandırılıyor, kabaca. Atsız, nasıl yani, atsız çocuk, nüfus, cüzdansız nasıl çocuk olmazsa, atsız bir eylem yok. son peygamber aldatan bizden değildir, diyor. Esnafsanız, tüccarsanız bunu sadece ticaretle ilgili zannedebilirsiniz. İşte malını satmak için yalan söyleyen, aldatan insanları kastediyor, diyebilirsiniz peygamber efendimiz. Söylediğiniz doğrudur, yanlış değildir ama eksiktir. Aldatan bizden değildir, diyor. Ticarette aldatan bizden değildir, demiyor. Ticareti de kuşatıyor haliyle. Şimdi siz, hepimiz basiretsizliğimizden ötürü, düşüncesizliğimizden ötürü, tecrübesizliğimizden ötürü, uçurulığımızdan ötürü, aklımız vermediği için, ayaklarımız yere basmadığı için, kafamız basmadığı için, bir sürü yanlış yaparız. Yapmışızdır ve yapacağız da aldatan bizdenliğidir bu yandan. amiyanet abi bir halt işledi misin? onun adını koy. HALT! bunu çarpıtma günahsa günah ...o kaba tasdife bakalım, sevapsa sevap. Yani, cinsini belirle, erkekse erkek, kadınsa kalın. Ne kendini aldat, ne de başkalarını. Çünkü bir kere, Ad koyma kabiliyetini, adlandırma, anlam verme ve anlamlandırma kabiliyetini, bozarsan, zedelersen, ömrün boyunca anlamsız bir hayat yaşarsın. Mesela, hatalar yaparız. Ama onun hata olduğunu, anladığımızda, iyice anladığımızda, Lakin görüntüde kaybederiz. Ama hatalar, o günahlar vesilesiyle çok şey öğreniriz. Çünkü doğru adlandırmışızdır, anlam vermişizdir, anlamlandırmışızdır o günleri. Ve deriz ki, doğru hata yaptım ama hatalarımdan öğrendiğim çok şey var. Evet. Şimdi dindar bir insanın penceresinden bakarak konuşalım. Çoğu insan şunu söyleyebilir miyiz? Ne günah işlediğini biliyor, ne sevap işlediğini biliyor. Hayatında günah da yok, sevap da yok. Daha orta bir ifade kullanılmıyor. Hayatında doğrular da yok, yanlışlar da yok. Hatta ne olduğu belli değil. Sanki istasyon. Birileri geliyor çıkıyor, hiçbirini tanımıyor, adı ne, ne bileyim şöyle biriydi işte Ya sanki günah benziyordu, aklımda kalmadı ama sanki sevap gibiydi Ya doğruya benziyordu ama çıkaramadım <gülüyor> Hatta bu gece bir sürü alıntı yaptım. Allah, Ve çoğunuzun ilgisini çekmedi. Ya yani ne işimiz var Balkanlarda, benim derdim bana yeter kardeşim. Sen to... i̇şte hikayeler anlattın. İnsan en iyi hikayelerle öğrenir. To... Mesela... ...popüler psikiyatri, psikolojik kitapları vardır. Yanlışları keşfetmemiz için... ...doğruları bulmamız için genellikle kısa hikayeler anlatılır. Kahramanlar vardır. Ve orada somut olarak... ...her şey ortadadır. Soyut, teorik değildir yani anlatılan. Şimdi tarihten hikayeler... Bütün bunlara ad veremiyorsanız, anlam veremiyorsanız Bugün şahit olduklarınıza, bugün şahit olduklarınızda Nasıl ad, anlam vereceksiniz? Kimseyle bir şey düşünün ediyorum sizle sıklıkla karşılaşıyorsunuz dur, sen bir şey konuşuyorsunuz, şöyle cümleler duyarsınız. Yani bu meseleyi nereden baktığına bağlı, Şimdi oradan bakarsan öyle görünür, buradan bakarsan böyle görünür. Yani bunlar izafi şeyler, ve benim görüşüm öyle değil, benim görüşüm de böyle. Ben senin düşüncelerine saygı duyuyorum tabi ama katılmıyorum. Efendiler, ve be hanımefendiler... ...subutlaştırarak söyleyeyim... ...ortada bir yapı var, diyelim ki ortada büyük bir cami var... ...nereden bakarsanız bakın... ...İster kuzeyden, ister güneyden, ister doğudan, ister batıdan... ...İster yukarıdan, nereden bakarsanız bakın... ...belki farklı bir cephesinden görürsünüz ama gördüğünüz camidir... Siyasetten örneğini vereyim size. Kıbrıs meselesi. Farklı noktalardan bakan insanlar var değil mi? Evetçiler ve hayırcılar. Şimdi anla planı var ortada. Bir taraf diyor ki, yani biraz amiyani bir ifade kullanacağım. Sözü uzatmamak için. Diyor ki bu bir fahişedir. Diğer taraf diyor ki, bu bir bakiredir. Bakın, bir cami örneğini verdi Belki farklı cephelerini gör, görüyor olabilirsiniz. Ama sonuçta gördüğünüz şey, bir camidir. Şimdi, hiç ilgisi olmayan, biri diyor cami, biri diyor kilise, biri diyor orada işhanı var. Ben size ne o zaman biliyor musunuz? Önce bir göz doktoruna gidin, sonra da ayaklarınız yere bas. Önce bir göz doktoruna gidin, sonra da kendi iyi bir ayak babanın yere temas edin. Bunlar bu son zamanların diyelim artık bu yılların moda kalıpları. E tabi nereden baktığına bağlı. Yani izafi bunlar. Yani izafi kafana göre takılabilirsin. Ortada mutlak sabit bir şey yok. Ben senin fikirlerine saygı duyuyorum ama oldu mu arası? Benim rahat edemiş bu? İnsan saygı duyduğu şeyi hayatının merkezine alır. Mesela saygı duyduğum insanlar vardır ve onları hep hatırlarım. Çünkü Niye? Saygı duyacağım kadar özel onlar. Saygı duyuyorum ben ona. Ama muhabbet duyuyorum, saygı duyuyorum, değer veriyorum. İnsan saygı duyduğu, değer verdiği şeyi bir kenara atabilir mi? Esan saygı duyduğu, değer verdiği, özel bulduğu bir şeyi bir kenarda unutabilir mi? Sürekli aklında taşır, sürekli kalbinde taşır. Türkiye'de en fazla çiğnenen sakızlardan biri de budur. Ben sizin fikirlerinize saygı duyuyorum. Hayır. Saygı duysaydınız benim fikirlerimi ya da ben sizin saygı duysaydım o fikirleri saygı duyduğum şeyleri ben de savunur ve seslendirirdim. İnsan saygı duyduğu şeyleri savunur. Saygı duymadığı değersiz şeyleri sevmez, savunmaz, değer vermez onlara. Peki saygı duyduğumuz nedir? Saygı duyduğumuz bir insanın düşüncelerini ifade edebilmesidir. Karşımda düşünen bir insan var. Karşımda kafa patlatan bir insan var. Karşıda karşımda söyleyecek sözü olan özel bir insan var. Ben bu insana saygı duyuyorum. Bu çabasına saygı duyuyorum. Benim gibi düşünmesin. Ama düşünüyor. 40 kere duyduğu şeyleri hakikat diye bana satmıyor. Bir yandan bahçe domatesi ararken, diğer yandan biz geri kaldık kardeşim biz için dünya bizde de sanayileşme olmalı diye böyle çelişkili, tuhaf, çok özür dilerim, salakça bir şey seslendirmiyor. Cidden çaba harcıyor, düşünüyor, kafa patlatıyor. Ben bu çabaya saygı duyuyorum. Bir öğrenci düşünün. Problemi çözmek için deniyor. Sonucu yanlış buluyor belki. O sonuca ben saygı duymuyorum yani onun yani saygı duyulacak, kabul edilebilecek bir tarafı yok o Yanlış bulmuş. Ama bu çabası, bu gayreti, bu çalışkanlığı ya şimdi bu öğrenciye siz saygı duymaz mısınız? Muhabbet duymaz mısınız? Saygıya düşmüştür. Kaldı ben sizin düşüncelerinize saygı duyuyorum. Bu bunlar sizin fikirleriniz. Saygı duyduğunuz şeyleri kulak arkası mı edersiniz? Saygı değer bulduğunuz şeyleri boz para gibi harcar mısınız? Her şey saygı duyulası şeyler midir? Yoksa dünyada çok az şey vardır saygımızı, sevgimizi hak eden. Marks'ın dünya görüşü saygı değer buluyordum. Marks o Marks'ın çabasına saygı duyabilirim. Derim ki adam dünya görüşü için ter dökmüş bir adam. Kafa patlatmış bir adam. Bu çabaya saygı duyuyorum. Öyle düşünün. Bir arkadaşınız, sevdiğiniz, sevgiliniz size üzecek bir şey yapıyor. Hemen de çok özür dilerim seni kırdım. Gerçekten çok üzgünüm. Özür ne zaman anlam kazanır? Özür nedir? Bir tövedir. Yani bir yönelmedir. Biz özür dilemeye biz tevbe deriz, kişilerden özür dilemek deriz. Hem özür dileyecek, hem de yine aynı bildiğin devam edecek. Yani sizi kıran, sizi yüzden kıra, davranışında devam ederse, ama aynı zamanda özür dilerim ben, çok özür üzdüm seni. Ciddiye alır mısınız bunu? Ben düşüncelerinize saygı duyuyorum, deyip sizin düşüncelerinizi ayaklar altına alır, ya da siz. Ben düşüncelerinize saygı duyuyorum, ee saygı duyduğunuz şey sizin aklınızda, kalbinizde ve dilinizde olur. Ben saygı duyduğum, sevdiğim, değer verdiğim insanları seslendiririm. Saygı duymaklarım ne Saygı duyasın şey, bir özelliği yok ve hani her bir kulağından yarar, diğer kulağından çıkar çünkü özel değil, özel değil saygı duyulasın, bir şey yok. de artık a girl, a ben ne ses saygı duyuyorum. çabanızla. But your dreams may not How can I try to explain When I do, he turns away again It's always been the same Same old story From the moment I could talk I was all There's a way, and I know that I have to go away, I know I have to go. To make a change, just sit down, take it slowly, you're still young, that's your fault, there's so much. dedim edin lütfen. Yani maksat konuşmak değil. Yani laf olsun diye konuşmak değil. Yoksa günlüğüne sahip etmektense şarkı yayınlasam benim için hiç sorun değil. Yani niye konuşuyor, diyor, şarkı yayınlıyor. Diyecek kimse yok. Belki bağlı ben diyebilirim. dedik ki, ad vermek, isim vermek çok önemli. Çünkü doğru adlandıramadığınızda... ...Anlam veremediğinizde... ...Anlam vücut bulanıyor. <gülüyor> anlam parması dediğimiz şeyler oku buluyor. Gördünüz son yıllarda... ...On yıldır, yirmi yıldır, otuz yıldır... ...İzini sürmüş değilim. İlk kim bunu telaffuz etmiş? Gördüğünüz bazı işinler biliyorum sadece. Dünyada dünya vatandaşı olmak diye bir şey özendiriliyor. Yani özellikle ile birlikte malum ulus devletler gündeme geldi ve ulus devletler beraberinde vatan adı altında ırçılık yapanları tarih sahnesine taşıdı ve vatan adı altında vatan için türlü türlü faşizm türlü türlü zulümler yaşandı bunlara şahit olan bir insan ki sıradan insan diyeceğim kusura bakmayın ...onlara benzememek için, onlardan olmamak için... ...sapla saman ayıramadığı için... bunlar önemli olmadı. daha doğrusu faşizm önemli değil... ...ama vatanın da faşizm gibi olduğunun, vatan faşizm üretir, vatan sevgisi faşizm üretir gibi... ...yanlış <gülüyor> kanaatler edindikleri için, vatansız, yersiz, yurtsuz, laflı bir dünya vatandaşı olmayı önerimsel, savunur hale geldiler. Oysa bu, boşluğa düşmektir. Hani uzay boşluğu diyoruz ya, cidden bu bir boşluğa düşmektir. Çünkü... Doğru adlandırma yapacaksak, kelimelerin taşlar misali yerli yerine oturtacaksak, vatan kelimesi de çok önemli taşlardan biri, doğru yerine koymak gerekiyor. Doğru adlandırma yapmadığınızda, yani, Allah, Artık gurbeti ben olmuyor bir insan haline geliyorsunuz. Dünya vatandaşının gurbeti yoktur. Yersiz, yurtsuz, vatansız bir insanın gurbeti yoktur. Gurbet duygusu yoktur. O tıpkı uzay boşluğunda belli bir görüngede daireler çizgen, boşlukta hareket eden... ...bir uydu kalıntısı gibidir ya da uydudur. Hala bir şeyleri yansıtmaya devam ediyordur. Çünkü gurbet duygusun efkârdır. Efkâr, fikirler demektir. Bunalım demek değildir, bakın. Efkar, fikirler demektir, düşünceli olmak demektir, hassas olmak demektir, gurbet, garip, garip olmak demektir, kendini gurbette hissetmek demektir. Vatanınız olmadığında, bunu ulus devleti olarak anlamayın, vatan duygunuz, gurbet duygunuz, gariplik duygunuz olmadığında... Bunalıma yani boşluğa düşersiniz, çünkü, neyden uzak düştüğünüzü bilmiyorsunuz. Ve bu son yıllarda, saman alev olan bir şey, çünkü dünyada vatan adı altında. İşlenen türlü türlü cümler var, faşizmlerden, faşizmlerden... Ben vatan derken mesela, bunun içine Saraybostayı da katarım, Halebi de katarım, Şam'ı da katarım. Batmayın bugün de mesela Sarayboslu'nun sıklıklarını, Balkanları anlık. Allah nasip ederse, önümüzdeki günlerde bir Şam, Halep turuna çıkacağım. Allah nasip ederse, nazar etmezseniz ya. <gülüyor> Sıradaki şarkıyı daha doğrusu marşı şu anda bir haçta olan Murat Dudakov için çalacağım çünkü az önce bir telefon aldım onun arkadaşlarından biri Murat Dudakovich 1992 ile 95 arasında devam eden Sırp işgali sırasında bir haçta komutanlık yapıyormuş yıllar sonra bir arkadaşı onu hatırlıyor. Ve onun için bunu istiyor. Çünkü onlar gerçekten bir gurbet duygusunu savundular. Yani belki de çok soyut gelecek. Ya da çok edebiyat yapmak gibi gelecek ama... Onu uzun uzun anlatmayayım. başka zaman anlatırım. Onlar gurbet duygusunun silinmesini... Hmm. Gurbet duygusunun dünya üzerinden silinmesine müsaade etmediler. Çünkü kendini gurbette hisseden insan, garip hisseden insan, efkarlı olur, çok düşünceli olur.